Günaydın. Haftanın ilk gününde sizlerle yine birbirinden farklı kampanyalarla karşınızdayız. Günün ilk haberi Marmara Üniversitesi'nden Umut Can Yıldırım tarafından Marmara Üniversitesi rektörlüğüne yönelik başlatılmış. Okula bu yıl gelen yeni yönetmeliğe göre 1.8 genel not ortalaması ile sınıf geçmenin bir sene ertelenmesini talep ediyor kampanya. Umut, üniversitede ders başlangıcı 17 Eylül, kararın açıklanma tarihi 28 Eylül ve bu olaydan çoğu öğrenci habersiz olduğu için sınıfta kaldılar. Bu arkadaşlarımızın dönem veya sene kaybını gidermek için bu kampanyayı başlatıyorum diyerek yönetmeliğin gelecek yıl okulların açılmasıyla beraber uygulamaya girmesi talep ediliyor. Bu çok odaklı olan kampanyadan sonra daha genel bir kampanya var sırada. Konusu ise yine üniversiteler. Bağlı Çelebi tarafından başlatılmış imza kampanyasının talebi üniversitelerde fidan dikimi için kulüpler kurulması ve her kulübün kendi şehrinde bir alan seçerek bu bölgeleri ağaçlandırması. Bağlı diyor ki son zamanlarda ülkemizde yaşanan sorunlar ortada. Özellikle doğal çevre konusunda yaşanan olumsuz olaylar tüm dünyayı etkiliyor. Bu kampanya ile hem doğal çevreye katkıda bulunmuş hem de yaşadığımız şehri güzelleştirmiş oluruz. Gelişmiş bir şehir sadece binalardan oluşan şehir değildir diyerek talebini dile getirmiş. Ne güzel söylüyor ancak tabii doğayı korumak fidan dikmekle de baş başına bitmiyor. Enerji verimliliğinden yenilenebilir enerjiye sıfır atığa kadar pek çok konu var gündemde. Sırada Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir kampanya var. Adem Kartal başlatmış diyor ki Marmara Üniversitesi Haydarpaşa kampüsünü boşaltmasın. Adem Haydarpaşa kampüsü birçok fakülteye ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi açıdan çok değerlidir. Havasıyla, manzarasıyla, kale gibi duruşuyla her zaman beton binalardan farklı olmuştur. Eğitim amacı dışında kullanılması düşünülemez. Çünkü bu tarihi güzellik paha biçilmez değere ve öneme sahiptir. Bu tarihi binanın boşaltılarak özelleştirmeye kurban olmasını istemiyoruz. Haydarpaşa kampüsü yerine bir otel görmek istemiyoruz. Öğrencilerin ferah ve güzel olan bu kampüste eğitimlerinin devam etmesini istiyoruz diyerek Talebini gerekçeleriyle dile getirmiş kendisi. Evet TRT'ye ve Rütü'ye ve de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik bir kampanya var şu anda. Leyla Steinbrecher tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi TRT'de yayınlanan Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Dünyamız isimli programın yayından kaldırılması. Leyla, anayasamızdaki eşitlik ilkesine aykırı, kadını aşağılayan söylemlerin, kadına şiddetin arttığı bu günlerde TRT gibi bir kanalda yayınlanmasının toplum üzerindeki olumsuz etkilere yapmasından endişe duyuyorum. Bu nedenle bu yayının kaldırılmasını sosyolog titri taşımayan birinin kadın kimliği konusunda fikir beyan etmesi son derece yanlıştır diyerek talebine dile getirmiş kampanya sayfasında ve programdan bir kesit de yer vermiş Leyla. Sıradaki kampanyanın konusu evcil hayvanlar. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na başlatılan kampanyanın talebi başta kedi ve köpek olmak şartıyla pet hayvanlarına çip takılması, satışında ve sahiplendirilmesinde çip zorunluluğu getirilmesi, Atilla Önver tarafından başlatılan kampanyada sokağa atılan hayvanların sahiplerinin bulunup cezalandırılması ve kayıp hayvanların ailelerinin bulunması için bu çip uygulamasının önemli olduğunu dile getiriyor. Tabi satışı yasaklamak da mümkün gibi göründü bana. Çünkü pet shoplar bir köle pazarından pek de farklı değil doğrusu. Sırada Sedef hastalarını yakından ilgilendiren bir kampanya var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kampanyanın talebi milletvekillerinin Sedef hastalığı konusunda bilinçlendirilmeleri ve maddi manevi destek vermeleri. Kampanya sahibi Ümit Gölgeci diyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında millet adına görev yapmakta olan tüm milletvekillerimizden, Ülkemizdeki yüz binlerce SEDEF hastasının varlığından haberdar olmalarını, SEDEF hastalarının tedavi ve bakım masraflarının devlet tarafından karşılanması ya da destek verilmesini, yabancı ülkelerdeki örneklerde görüleceği üzere yurt dışı tedavi ve kür imkanlarından SEDEF hastalarının ücretsiz istifade etmelerini sağlayacak gerekli yasal düzenlemeler için birlikte hareket etmelerini talep ediyoruz. Tüm Türkiye'nin bu kampanya destek vermesi gerekir çünkü kimin ne zaman? Bu amansız hastalığın pençesine düşeceğinin garantisi yoktur diyerek talebini anlatıyor Ümit. Sırada elektrik dağıtım şirketi UPSAŞ'a yönelik başlatılan bir kampanya var. Elektrik temel tüketim maddesidir. İhbarsız veya ihbar süresi dolmadan kesilemez başlığı ile başlatılan imza kampanyasının sahibi Kubilay Şahin. Talebini şöyle dile getirmiş. Hepimizin başına gelebilir. Otomatik ödemeye bağladığınız faturanız farkında olmadığınız bir nedenle banka hesabınızda yeterli bakiye bulunmadığı için ödenmeyebilir veya siz akşam evinize döndüğünde ihbarda bulunmaksızın elektriklerinizin kesildiğini görebilirsiniz. Sonrasında iki günlük ödeme ve elektrik açtırma mücadelesi başlar. Zaten çalışıyorsunuzdur. Müthiş stres altındasınızdır. Bir de UPEŞ'in müşteri hizmetlerinin ukala tavırlarıyla uğraşmak zorunda bırakılırsınız. İhbar göndermedikleri halde gönderdiklerini de iddia ederler ama siz bilirsiniz ki ikinci fatura kesildikten sonra kanunen 5 iş günü süreniz vardır ödeme yapmanız için. Ancak temel tüketim maddesi olan elektrik özel sektör tekeline bırakılmıştır. Sizin istedikleri gibi oynamayı hak sayarlar. Dua edin de daha fazla para kazanmak için yaptıkları bu uygulamaya bir de saatinizi söküp götürmeyi eklemesinler. Ya da evinizde makineye bağlı bir hastanız olmasın. Adam ödür gider, siz de aynen şu şekilde cevap verirler. Raporlarınızda belirtirsiniz. Sıradaki kampanya son günlerde gündemden düşmeyen Beşiktaş tarafları hakkında. Türkiye Futbol Federasyonu'na Gençlik ve Spor Bakanlığı Futbol Disiplin Kurulu'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi tribün olaylarında takıma değil, olayı çıkartan kişilere ceza verilmesi. Mustafa Köseoğlu başlattığı kampanyada 3-5 den sizin yüzünden... İlgili takımın masum taraftarlarının ceza alması ne eşitlikle bağdaştırılır ne de adaletle bağdaştırılır diyerek giriş yapmış. Mustafa diyor ki artık tribün olaylarında cezayı ilgili takım değil olaylara karışan taraftarların çekmesini istiyorum diyerek talebini getirmiş kendisi. Son haberimiz İzmir'den geliyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen adaylıklarla ilgili bir kampanya CHP'ye yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi seferisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olması. Kampanyada Tunç Soyer'in bugüne kadar Seferihisar'lılarla birlikte bir dünya kenti yaptık. İzmir'in bütün Türkiye'nin gurur duyacağı bir kenti dönüşmesi için nöbeti devralmaya hazırım cümlesinden alıntı yapan kampanya sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Yerel yönetim seçimlerinde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Tunç Soyer olmasını istiyoruz diyerek talebini dile getirmiş kendisi. Evet kampanyalar hakkında daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz imza atmak isterseniz change.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Esen kalın.